72 iki fırkanın hepsinin belirli yerlerde haklı olduklarını bilmek. Yalnız haklılığı bir düzeydedir. Bütün düzeylerde değil, bütün yaşantılarda değildir. Onun üçüncü işte fırkanın bir kısmı kendi idrak ettiği sahadan İslamiyeti idrak etmiş, anlamış. İslamiyet budur demiş. E gerçektir bulunduğu yerde. Bir Rus gelmiş bir başkası, bir başka grup onların önderleri vasıtasıyla. İslamiyet budur demiş. Onlar orada kalmış doğrudur, haklıdırlar. Bir başka onun üstünde bir grup gelmiş. Onlar da tamam biz burasını kabul ediyoruz. Yani İslamiyet'i böyle kabul ediyoruz demişler. Ama bulundukları yerin e, çerçevesi içerisinde kalmışlar. Gerçekte hepsi haklıdırlar, mahal olarak haklıdırlar. Nasıl ki insanlar mahal olarak değişik değişik yapılardaysalar, işte düşünce yapıları da genelde birleşmiş, birbirine uygun düşünce yapıları delirli bir sistem ortaya konulmuş. Dolayısıyla birçok fırkalara bölünmüş. İşte fırkayı naciye dedi Hazreti Peygamber'in o mübarek zatın. İşte hatta hala kendi hepsini hak etti. Sözünü eğer idrak edebilirsek gerçekten idrak edebilirsek inşallah fırkayı naciye içerisine gireceğiz. İnşallah. Yani ahirette gözümüz kapandığı zaman veya dünyada bize ters gelen bir varlık artık görmekten kendimizi kurtarırsak, hiçbir yerde suç aramazsak, kimseye suç isnat etmezsek, hakkın varlığıdır diye düşünebilirsek, bütün işte fırkalarında belirli bir yerde geçerli olduğunu düşünürsek, onları da hakkın dışına atamayız. Hak yarattığına göre onlarda da var bir özellik. Dolayısıyla işte böylece fırkayı naciye inşallah bu tür düşünenler olur. İnşallah. Şimdi ne diyor? 72 millete bir gözüyle bakmaya, şeriat buna evliya kismesini de verse, evliya da dese ibadeti çok olabilir, şu olur, bu olur. Abdiyeti fazla olur. Kişilerin zaten genelde evliya dedikleri kimseler bunlardır yani. Çok çok ibadetler zikreder falan. Bunlara evliya denir. Halk arasında basit idrak ya. Yani. Ki Arif'in anlaşılması mümkün olmaz zaten genelde. Işte bir gözüyle bakmazsa eğer fırkayın aciye olamıyor. Yani 72 millete bir gözüyle bakmazsa bir gözüyle bakmak demek hakkın varlığıdır deyip kestirmeden gitmek. Yani hepsi hakkın varlığıdır. işte bir gözle zaten ikinci bir göz yok ki görebilsin de fark ortaya getirsin. 72 millete bir gözüyle bakan ise 73. fırkadır demek istiyor. Bakın yani de oradaki, oradaki çok hassas yani bir ifade var orada. 72 yani. evet. millete bir gözüyle bakmayan fırkayı naci değildir. 72 millete bir gözüyle bakan ise kimliğin dersi şarkı. onu ifade ediyor çünkü. Evet. Ya, o işte fırkayı naci'dir. Evet. Diyor altında işte bizimiz şu ya, ya şey. altında gizdi. Bunu dünya işlerine kullanılan akıl, yani aklı maaş reddeder. Yani beşeriyet aklı bu hali kabullenmesi mümkün değildir. Çünkü küçüklüğünden beri almış olduğu koyu şartlanmaların ve o bilgilerin neticesinde bunu kabul edilmesi, kabul etmesi mümkün değildir. Bu da kendi kusurundandır. Yani araştırıcı olmaması dolayısıyla kendi kusurundandır. Tabii ki çevre ona bazı şeyler verecek, ailesi ona bazı bilgiler verecek. Ee, biz dünyaya geldiğimiz yer Türkiye veya medeni bir ülke. Afrika'da tamtamlar arasında dünyaya gelmedik ki orada gelsek bize tam tamca kelimeleri öğreteceklerdi. Ama en azından yine belirli bir e, oturmuş, şartlanmış, kayıtlanmış da olsa bir ilim yapısına sahip olarak dünyaya giriyoruz. Ve az değildir zahirdeki olan bilgiler Asya'ya değillerdir. Ama biz kendimizi o sınırda bırakırsak suç nedir Cemiyette olmaz. İşte böylece araştırıcı olup bu hallerin dışına kaçmak, dışına çıkmak, kozayı delip dışına çıkmak lazım. Eğer bu hallerin, bu hallerle yaşamak bizim rahatımıza gelir de nefsimize uygun gelir de hoşumuza gider de orada kalırsak işte bizim de sınırımız orada çizilmiş olur daha ileriye geçmemiz mümkün olmaz. Ama insan sınırsız bir varlıktır. Çünkü hakkın varlığının en ileri derecede zuhur mahallidir. Her yerden hak zuhur eder ama insandan zuhur ettiği gibi hiçbir varlıktan hiçbir yerden zuhur etmez. Dolayısıyla bize tanınan bu imkanın ne diye ufak defek, yani. lüzumsuz şeylerle heba edelim. Ve de çok kısa bir ömür süremiz içerisinde bunu boşa geçirelim. Tabii ki dünya içinde çalışacağız ama gerektiği kadar, yeteri kadar. Bu hali idrak edemez aklı maaş gibi. Aklı maaş ki aklı cüz iyidir. Yani onuncu akıl diyorlar yani aklı yukarıdan aklı evvel birinci akıl olursa aklı kül falan böyle aşağıya doğru gelince aklı cüz. <gülüyor> aklı cüz aslında aklı cüz diye bir şey de yok yani tüm olan bir varlığın aklı cüzü, aklı küllü olmaz. Küllü akıldır ama işte mahal yönünden neyi idrak edebiliyorsa onun aldığı işte ifade aklı cüz. Kabiliyetin ispettim. Işte, evet. Bunu ancak aklıma at yani ilim ve irfan ile terbiye olan geleceği kavrayan akıl anlar ve kavrar. İşte belirli bir eğitimden geçen ve de kendinde gerçekten aşama yapması aşama yapmasının gerekliliğini anlayan bir kimse normal yaşantısının dışına çıkması gerektiğini anlayan kimse ancak bu işi anlayabilir. Bu anlama gerçekten kolay bir iş değil. Muhakkak ki kolay bir iş değil. Zincirler, prangalar her tarafımızdan bizlere yapışmış, tutulmuş. Bunları koparmak ve oradan hürriyete geçmek tabii ki kolay iş işte değil. Çünkü bu bedene bu bedendeki birçok varlıklar sahip çıkıyor. Bu beden benimdir diyor. Hayal buna sahip çıkıyor. Bunu ben kullanacağım diyor. Vehim buna sahip çıkıyor. Ben kullanacağım diye. Net istediğimiz o dünyaya çeken kısmı bu benimdir. Bendendir. Topraktır. Bu benim malımdır diye o sahip çıkıyor. ve Dolayısıyla <gülüyor> akıl dediğimiz aklı maaş dediğimiz o akıl ona sahip çıkıyor. Bu benim diyor çünkü. Işte ben ev yapacağım, dükkan yapacağım, bunları ne yapacağım? Bunu rahat ettireceğim, ısıtacağım, soğuktan koruyacağım falan diye. Dolayısıyla birçok güç buna sahip oluyor. Esas sahibi biz asli varlığımız kendimiz iken biz bunu kaçırmışız elden. Başkaları bu saltanatı sürüp gidiyorlar. Ve de neticede işte bu ihmali, ihmalim eee bize verdiği zararı bize soracaklar arsa isimler etmişler abi. Ha 70'den Nasıl? Nasıl yani? En de öyle bir arsa yani öyle bir arsa ki en güzel mekan kurulu bir arsa. Çünkü hayal de bundan istifade ediyor. Ve'in de bundan istifade ediyor ve kullanıyor. Kendi istikametinde yürütüyor onu. Tamamen hakim olmuş vaziyette. Ves mesela bunlar bunlarla hepsi bizim dışımızda her şeyi bunu yönetiyor. İşte burada ihtilal gerekli değil mi? Evet, ya işte melekler, melekler de bunu kullanıyor. <gülüyor> Şeytanlar da kullanıyor, cinler de kullanıyor. Bir kullanamayan garip insan işte. Sıkı yönetim lazım. <gülüyor> <yönetim. gülüyor> Bu terör girer bebeğim. Hem de nasıl girer? Terör ama insanca <gülüyor> terör olacak. Yani lüzumsuz şeyleri sıkı oradan atmak lazım. <gülüyor> evet. Ciddi bir sıkı yönetim lazım. Addızağının da hâki hâla kendini halk etti demek, zahiren iyi görünmez. Yani zahir ehlin'e göre bu biraz düşük bir kelam gibi anlaşılır. Yani şartlanma neticesinde bakarsa işe. Çünkü tenzih yönüyle idrak etmeye çalıştığı için hayatı tenzih yönüyle bildiği için hakkı teşbih'e indirme konuşun zorlu meseledir. Gerçekten zordur. Ama hakikati cihetiyle bu mesele gerçekten dediğidir. Ebedidir yani. Başlangıcı da böyle. Yani hayret verici bir haldir. Dünyalık akıl elbette bunu inkar eder. Çünkü anlayış ve idrak sahası dışındadır. İdrak sahasının dışındadır. Yani, aklı idrakini idrakinin şey ermesi mümkün değil. Bu neye benzer? Bir yüksük elimizi almışız. Ee, bir deryayı onun içine bir kütüksüye alıp onun içine doldurmaya çalışıyoruz. Tabii ki aldığı kadar mı alacak mı taşıracak. Zayi olacaktır. İşte bunun çaresi yüksüğünü genişleteceğim, Kıracağın yüksüğünü kabını neyse genişleteceksin. Bırakacaksın. <gülüyor> kendi aslını idrak etmek için çalışacağım. Her kim Hak Teala hakkında bir kelam etse kendi nefsinde hakka bir suret vermiş olur ibadet dahi etse o tasavvur ettiği şeye ibadet eder. İşte geçen hafta evet. mevzularında yine bir mevzul var. Her kim hatta hala hakkında bir kelam etse şimdi o varlığı yani hatta Teala'nın gerçek halini bilmediğinden ne yapacaktır? Kendine e, gelen bilgilerden yararlanarak hakkı tasavvur edecektir düşünecektir. Hak şöyledir, hak böyledir gibilerde. Kendine göre bir yorum yapıp ona öyle bir vücut ve şekil verecektir. Dolayısıyla bu onun yarattığı Rabb'lidir. Yoksa Rabb'ın herhangi bir şekle, herhangi bir süreç, herhangi bir varlık hükmüne girip o şekilde düşünülmesi mümkün değil. Ancak böyle geniş manada efal boyutuyla düşünülür. O da zaten bunun dışına çıkmış olur. Yani öyle düşünce de bu hıkmın dışına çıkmış olur. Yani haklı cüz'ün düşüncesinin zaten çok üstünde bir düşünce durmuyor. Genelde aklın varlığını müşahede etmiyor. İşte onu anlatmak istiyor. Nefsinde hakka bir suret vermiş olur. Kendi yorumu, kendi düşüncesine göre hakka bir suret vermiş olur. İbadet dahi etse, yani ibadet ettiğimizde hakkın huzurunda duruyoruz ya, işte o ibadet esnasında hakkı nasıl tahayyül etmişiz? biz ona o şekli vermiş oluyoruz. Hakkın gerçek şekli değil. Gerçek varlığı, özelliği değil. Tasavvur ettiği şeye ibadet eder. Bunu bu şekilde yapmış olmakla kendinde nasıl bir düşünce yapısı şekli varsa ona ibadet etmiş olur. Gerçek hakka ibadet etmiş olmaz demek istiyor. O da allah Teala'nın kendidir, başkası değildir ancak. Yalnız kulun tasavvuruna, itikadına ve zanına göre kalp aynasında yüz gösterir. Asıl meseleye geliyoruz. Şimdi. Hani demin dedik ya baktığımız mahalli biz hak olarak göreceğiz ama o mahal kendini nasıl görüyorsa, kendini nasıl buluyorsa o yerdeki geçerliliği odur. İşte işte onu anlatıyor, Onu açıklıyor. Kulun tasavvuruna, itikadına ve zanına göre kalp aynasında yüz gösterir. Yani Haktan, hak'tan gelen o gaybi, misafir gaybi, yani daha evvelce de ya, kulun kalbine gelir, ayna diye tabir ediyorum, kalp aynasına gelir, orada kendini bulamaz. Aynanın şekli, sureti neyse o suretle şekle görünür ve o çıkışını o şekilde yapar. Yani gelen sınırlanır, kısıtlanır, küçültülür, azaltılır, kendi şekline kişinin tasavvur şekline bürünür o şekilde çıkar. Çünkü geldi oradan çıkacaktır. Yani bir şeyler geldi bir şeyler çıkacaktır. Orada kalamaz o. Hak orada kalmaz. Çıkacaktır. İşte çıkarken <gülüyor> o mahallin yapısına göre bir yapı alarak çıkar. Öyle yüz gösterir. Diyor. İşte buna ibadet etmektedir kul diyor. Kendi yarattığı Rabbine ibadet ettir. Asıl meseleye geliyoruz. Bu halde kulun tasavvuruna göre zuhur eden hakkı o kul halketmedi. Ancak hakkı mutlak kendi kendini halketmiş olur. Her şeyin haliki allah Teala'dır ondan başka halik yoktur. Şimdi burada işini başka yönünü anlatıyor. Şimdi deniyor ya, alemde Allah'ın hakkın varlığından başka bir varlık yoktur. O halde kul nasıl yaratıcı olur? Yine bu genelde hak yapmıştır. Yani genel çerçevede bakıldığı zaman hakkın varlığından başka bir varlık olmadığı için yine onu halk eden haktır. Fakat kul hükmüyle çıktığında mesul kuldur. Yani gücü enerjiyi ham maddeye veren haktır. Fakat kulun bünyesinden çıktığı için kul sorumludur. Cehaleti yönüyle kul sorumludur. O kulun itikadında zuhur eden dahi hakkın yarattığıdır. Yani okulun itikadından bir varlık meydana geldi. O da hakkın yarattığıdır. Ama kul yoluyla meydana geldiği için kul sorumludur. Yani bunlar hakkı sorumlu tutamayız. Çünkü kul kendi hayal ve zannına göre hareket etmekte. Eğer kulun kendi zannı, kendi hayali, kendi vehmi olmasa o misafir gaybi denilen ilahi tecelli geldiği gibi geldiği gibi çıkacak. Orada kullu kükmü kalkmış olacak çünkü. İşte kulluk hükmünün olması oradaki ceza veya mükafatı sebebi etkiliyor. Eşya cümlesindendir. Hakkın yarattığı eşya cümlesindendir. Yani okulun meydana getirdiği varlıklar Hakkın yarattığı eşya yani şeyler cümlesindendir. Onu da hatta hale alkit Gizli ifadede bak kendini yarattı cümlesinin derin manaları bulunur yani bazılarını kul yarattı bazılarını hak yarattı diye ayırım var gibi mevzuda geliyor ama aslında e, kuldaki e, fiili hakkın meydana yani harekete getirmesi geçirmesi dolayısıyla onları da hak yapmıştır diyor bu gizli bir ifadedir demek istiyorum işte bilesin ki halk ceal icat sun ve tekvin kelimeleri vardır ya hani bunların hepsi bir oluşumu meydana getirir. Ama niye sadece halk, halk yani denmemiş de bu diğer kelimelerle de ifade edilmiş bunlar. Yani bu makamda tekvin yani ve tekvin bu makamda hepsi bir manaya delalet eder. Yani genelde hepsi tek manaya delalet eder. Halkın yani meydana getirilen manası yaratmak. Yani halk kelimesinden ifade olarak yugat manası olarak yaratma meselesi. Ceal'in kılmak arzu etmek şekliyle yani. İcadın var etmek sunun sunni yani meydana gelmesi, kudret eseri göstermek, tekvinin ise görünmeyen şeyi meydana çıkartmaktır. İşte her ayetlerin bazılarında bunların kelimelerin geldiği mahalde mevzu ne ise onun yumuşaklığına göre veya sertliğine göre veya acilliğine göre veya ahırlığına göre kullanılan ibadet kelimelerdir, ibarelerdir. Aslında hepsi bir mana ifade bir mana ifade eder Ama işte insanlara daha geniş idrak kapısı açmak için Kur'an-ı Kerim'in yugatının zenginliğinden böylece kullanılıyor. Tekvin ise görünmeyen şeyi meydana çıkartmaktır. İfadeleri bir miktar aynı gibi görünse de hepsi aynı yola çıkar. Bir miktar ayrı gibi görünse de hepsi aynı yola çıkar. Hepsininle murat, hepsinden murat Hakk'ın zuhur ve tecellileridir. <gülüyor> Bazı yerde zuhur <gülüyor> ani ve şiddetli olur. Değişik yönde olur. Bazı yerde tabi tabiat şartları dediğimiz tabi oluşumlu olur. İşte bunları ifade etmek için bu kelimeler kullanılıyor. Hak kendini halk etti demekten Murat. Düşünen kulun tasavvuruna ve zannına göre kendini ıshar eder demektir. Şimdi her mahalde kulun olmadığı bir mahal düşünelim. Yani düşünce boyutunun olmadığı bir mahal düşünelim. Burada bu herhangi bir varlığın oraya dahlet onu herhangi bir yöne yönlendirmesi mümkün değil. Ağaç kendiliğinden ağaç olarak çıkar. Hayvansa hayvan olarak meydana gelir. Nevatsa nevat olarak meydana gelir. Burada değişme söz konusu değil. Yani hakkın tecellisi nasıl geldiyse öylece zuhur eder. Değişme, tecelli değişmesi insanlarda olan yani insanlara has olan bir olumsuzluk diyelim bizim insanlara has olan bir bozgunculuk diyelim. Talihsizlik. Talihsizlik de diyebiliriz aslında. Ama talihsizlik e, değil de, mi? Talihsizliği biz meydana getiriyoruz. Talihsizlik nedir? Talihsizlik nedir? Talihsizlik ne Talihsizlik nedir? Talihsizlik nedir? Talihsizlik bütün Talihsizlik nedir? Talihsizlik nedir? Müneyim'in işte tahmini yine kendisi vehmine göre tecelli yine kendine ait fakat vehmine göre deyip göre işte işte insanın hani diyorlar ya özelliklerinden bir özellik. Yani insan öyle bir varlık ki gerçekten erişilmesi çok güçlü bir varlık. Hani deniyor ya insan eğer kendini bilmezse hayvanlardan aşağı olur, kendini bilirse meleklerden üstün olur. Işte bize gelen tecellileri bu başka bir varlıkta olan bir hadise değil, insanda olan bir hadise. Diğer varlıklar özünde olduğu gibi hakkın tecellisini geçiriyorlar. Hiçbir bozguncuna uğratmadan, hiç bozguncu bozmadan olduğu gibi özelliklerini muhafaza ederek meydana getiriyorlar. Ama bize gelen ilahi tecellilerin akıl boyutunda olanı bir kısmı. Şimdi bizim vücudumuza da gelen ilahi tecelli var. Bedenimizin devamını sağlıyor. O da geç. Bu da hayvana has bir şey ama. Bedenimiz dediğimiz zaman bizim hayvanlık tarafımız var. İşte insan diye tasavvur ettiğimiz, düşündüğümüz tarafımız bizim akıl boyutuyla ilgili olan yönümüz. İşte aklımızla çarpılmış aklımızla şartlanmış aklımızla, duygularının emri altında olan aklımızla, nefsimize hoş gelen şeyleri düşünen aklımızla, varlığımızı sürdürdüğümüz, sürdürdüğümüz müddetçe haktan bize gelen o gaybî misafir, tecellî ilahiyi çarpıtıyoruz. Değiştiriyoruz özelliğini, şeklini reklendiriyoruz ve ona bir tasavvur süreye çiziyoruz ve o şekilde meydana getiriyoruz işte suçlu olduğumuz taraftanız. Ama ne zaman ki şartlanmamız, benliğimiz, izafi e, düşüncelerimiz oradan kalktıktan sonra o gelen misafiri gaybiyiz bize geliyor ve geldiği gibi çıkıyor. Yani emanetini alıyor hak bizden. Ve bu süreklilik halinde oluyor. İşte bizden e, çıkanları aslında hak yine meydana getirmiş oluyor ama bizim düşünce yapımıza göre çıktığı için kullar mesul oluyor. Şöyle bir misal vardır. Bir kimse aynasız olarak kendini müşahede etmek, görmek ve bilmek isterse pek kolay olmaz. Fakat bir ayna ile kendini görürse bunda ayrı bir safa vardır. Kendi kendine duvara baksın kendini seyretmek için. Parlak yer olmazsa, yansıtıcı bir mahal olmazsa kendini görebilir mi? Evet ayağını görür, hoşunu görür ama yüzünü göremez. E, en görülmesi lazım olan yerde yüzüdür insan. Başının arkasını göremez, sırtını göremez, arkasını göremez. Ama bir iki ayna karşılıklı getirildiği zaman, istikametleri <gülüyor> uygun olduğu zaman her tarafını görebilir. İşte kişinin kendini seyretmesi artık orada beşeriye tutmuyla aynaya bakıyorsa kişilik olarak görür. Gerçek hükmüyle aynaya bakıyorsa kendi gerçeğini görür. Aynadan kasıt hemen hayalimize geliyor şimdi bir ayna duvardan sıra bir ayna ona bakıyoruz. Halbuki o da değil. O da değil. Bahsettiği o da değil. Hemen şartlanmanın içerisine giriyor akıl boyutumuz yapımız. ki oradaki oradaki ayna seni sana bildiren kendeki eksiklikleri veya kişideki fazlalıkları belirten, açığa çıkarabilen, kişi baktığı zaman kendini gören bir mahalli aynalığından bahsediyor. Onun için, hak, onun için hak bu alemi ve Adem'i hal, halk ederek varlığına ayna eyledi. Ancak alem aynasında kendinin aksini alem aynasında kendinin <gülüyor> aksi dişini, aksini. Adem aynasında ise Adem aynasında ise aynını görüp tamaşa eyler. İşte deminki ki hadis-i bu başka bir nevi Allah kendini hak etti diyor. Ya. Niçin hak etti ki vardı yani. Kendini hak etmeye ihtiyacım <gülüyor> var. <gülüyor> Nedir, şey i̇şte ekmesi. Seyretmesi dolayısıyla kendini hak etti. Yani kendi özelliklerini ortaya koydu. Hak etti derken bir tek yönlü, bir tek şekil ve oluşum içerisinde değil ki alemdeki varlıklar sonsuz. Işte nereye baksa kendinin aksini gördü. Yine burada ikilik vardır yalnız. Yani Adem aynasında alem aynasında kendinin aksini gördü. Alem aleme baktı ve de kendinin işi kendine geldi. Yani bir ayna var. Karşıda bir ayna var. Bir gören var, bir görülen var. Yani ikilik var. Bu bakış efal yolunun bir bakıştır, izahtır. Bir başka ifadeyle anlatıyor mı? Manadan, yani batından zahire bakmak bakmak gibi. Adem aynasında ise aynını gördü. Yani artık orada ayna diye bir şey söz konusu olmadı. Ayna zahir bakışta. Yani <gülüyor> fiil efal boyutundaki bakıştaydı. Ama burada artık fiil efal boyutu yok. Zat, zati yaşantı olduğu için sadece kendini gördü. Gördü de değil. Hissetti, idrak etti yani. Yaşadı kelime işte yetersiz insan, yani, insan, kâmide. insan kâmide. Adem Adem dediği zaten o yani gerçek insan kâmide. diğerlerini adam hükmünde yani beşer hükmünde diğer insan suretinde olanları ve varlıklar ayrıca varlıklar ama insan suretinde olanlar biri adam biri Adem ademiyeti, ademiyeti. Tabii ki bu ademiyetinde dereceleri var Mesela ademiyette de kendini e, seyretti. Esma yönden seyretti. İbrahim de kendini seyretti ama bir başka yönden seyretti. İsa'dan da kendini seyretti ama yani İsa düzeyinden de kendini seyretti ama bir üst düzeyde. Ne zaman ki hakikati Muhammedi düzeyinden ancak bu yövesine zatıyla zatını seyretti ki son nokta buydu işte. Yani odur. Yani odur. Bunların hepsini topluyor içerisine. Çünkü bu Adem ile Hz. Muhammed arasında olan süre zati süredir. Zati zuhurun tecellileri, mertebeleridir. Alem aynasından seyretmesi ise tamamen efal düzeyinde olan bir hadisedir. Adem'den Murat insandır. Adem'i ve alemi halk edip kendine ayna kıldı. Demekten Murat kendini ayna suretinde ıshar etti. Ve yine cemali ile cemalini o aynada kendine arz edip ve bir yüzden bakarak kendi güzelliğine aşık olup hayran kaldı. Ve niyaza daldı. Daha nasıl daha nasıl anlatsın? Şimdi bizim bu taş kafalarımıza soksun daha. Nasıl yapsınlar? Yani? Ne yapsınlar? cemali ve celalini şimdi alemde zaten zuhra gelen bütün varlıklar diyelim veya kendi vardı kendi özelliği celal ve cemal tecellileri arasında oldu. Bütün isimler bunlardan kaynaklandı. Bu isimlerin bir kısmı celal tecellisi masalarında olan isimlerdi bir kısmı cemal tecellisinde olan e, masalardı. Yalnız şurada şu gelmişken şurada çok mühim celal ve cemal tecellisinin hükümleri çok güçlüdür. Şimdi celal dendiği zaman biz genelde iyi özelliklerin, yumuşaklılığın, faydalı şeylerin bize geleceğini anlıyoruz yani celal, cemal tecellisi evet. denildiği zaman cemal ilahi yumuşatlık, hoşluk, iyilik, güzellik hükmüyle anlıyoruz. güzel, Güzellik olarak <gülüyor> anlıyoruz. İşte bu cemal e, kelimesi diyelim yani cemali tecelli manevi perdelerin oluşumunu sağlar. Çok hassas bir yasağı Çünkü güzellik, iyilik, yumuşaklık hükmüyle geliyor ya, işte bizi cennete yöneltir. Yani 70 bin perdenin, nurani, nurani 70 bin perdenin nurani. oluşumu Cemal isminden kaynaklıdır. Hoşluktan, yumuşaklıktan, <gülüyor> güzellikten, bunların neticesindir cennettir. <gülüyor> Ama <gülüyor> Celal tecellisi ilk bakışta yani ilk anlayışta kahredici, öldürücü, Ortadan kaldırıcı, yok edici, kudret hükmüyle zannederiz ve celal tecellisinden korkarız. Yıkıcıdır, kırıcıdır, dökücüdür, kahhardır, efendim, azizdir, cabbardır hükümleriyle o celal, celal tecellisinden kaçınırız. Zor olarak kabul ederiz. Aslında Allah'a giden yol, yani zata giden yol, Celal Tecelli isimden geçer. İsmi, i̇smi, ismi Celal, işte Allah'a giden yol, işte şimdi geliyor. Allah'a giden yol, Cemal'den değil, Celal, Celal'den geçer. <gülüyor> Onu da öyle diyor <gülüyor> Peygamber'e <gidelim. gülüyor> Çünkü Peygamber'in ahlakı da sizden yumuşaklığı. Afiyet olsun bir mahalde celal tecellisini idrak edebilirse o mahal kendini muhakkak hakka götürdüğünü bilmeli. Hakka giden yolun açılması muhakkak surette celal tecellisiyle mümkündür. Ancak celal tecellisi dediğimiz zaman biz kırma dökme şekliyle bunu anlarız. Halbuki e, celal tecellisinde de bazen o kadar yumuşaklık meydana gelir ki Celal'den, Cemal'den fark edilemez. Cemal Şimdi bu arayı Cemal anlamak Cemal çok büyük meseledir. sebebi. Bu. Şimdi Celal tecellisinin hükmü, hakkın varlığının perdesini açmaktır. Yani Zat'a giden yol ancak Celal perdesiyle, Celal hükmüyle açılır. Sırat Mustakim, Cemal perdeleri yani Cemal hükmüyle meydana gelir. Sıratullah ise Celal hükmüyle meydana gelir. Sırat Mustakim ve Sıratullah arasında fark vardır. Yani biri zatını İşte Celal, Cemal, Celal e, tecellisi dediğimiz zaman sadece bu tecelliyi kırma, dökme, parçalama hükmüyle kabullenmemiz lazım. Bu zahirdeki oluşumdur. Eğer bir kişinin nefsini ortadan kaldırıcı, vehmi varlığını ortadan kaldırıcı bir kitap okunuşsa, bir eser okunuşsa, herhangi bir kelam duymuşsa, bu celal tecellisinin ta kendisidir. Bulmuşak olarak gelebilir. Yani zahir görmüşüyle İlk bakışta cemal tecellisi zanneder bunu insan. Aslında bu, ha, bu celal tecellisidir. Celal tecellisinin illaki şiddetle, kasıt kavurarak gelmesi diye bir şey yok. Kadiyeti yoktur. Bu, e, zahir alemdeki tecellisidir. Yani fiiller alemindeki tecellisidir. Zelzele olur, vurup geçer, kırar. Ama mane alemindeki tecellisi ise, İşinin akıl boyutundaki rüzumsuz şeylerini kırar, döker, yakar, gider. Celallenmesi o yüzdendir. Yani celal ismini alması o yüzdendir. İşte bu öyle bir ilimdir ki normal ilmin, yani cemali ilmin üstünde olan bir ilim ve yaşantıdır. Dolayısıyla bunu ancak başarabilen celal isminden kaynaklanmak. zülcelali vel ikram. Bak, e, ikram celalden sonra geliyor. Zülcemali vel ikram değil. Zülcelali vel ikram. Yani e celal sahibi ikram. ve de celaliyle ikram edici manası. İşte buradaki ikram zatî ikramdır. Fiil boyutunda olan ikram değildir. Yani ikram değil. Değil. Doğrudan doğruya zatî ikramdır ve o, o da işte ancak ancak celal yolundan gelir. Ki orada zaten cemal olursa orayı aşması mümkün değil. Yani yumuşaklıkla, cemalle nefsine karşı yumuşak olacak. Kişi e, yumuşaklıkla bu işi aşacak mümkün değil. Cemal nefsine. Cemal zaten icap Kan demektir. işte nefsine ikram etmiş olursun. Bilmiyorum. Evet, farkında oluyorum. O zaman evet. <gülüyor> Cemali ile cemali ile cemalini o aynada kendine arz edip ve bir yüzden bakarak kendi güzelliğine aşık oldu. Şimdi ava halindeyken ne dedi? Ben kendimi meydana çıkarmayı sevdim, dedi. Muhabbet ettim, sevdim, dedi. Yani kendimdeki özellikleri seyretmeyi diledim, istedim ve varlığı hak ettim Derken yine de ikiliye gidiyor. İşte biraz evvel dediği Vallahi Allah kendini hak etti kendini ortaya koydu. Yani buna bir başka ifadeyle zuhur, kendinin zuhuru deniyor. Hani Evlullah diyor ya, kamusu, aşkta yaratma kelimesi yoktur. Onun yerine zuhur vardır, ceal vardır. İşte tekvin vardır gibi kelimelerle ifade etti. Işte mesele kendi kendini seyretmesidir. Şimdi biz düşünüyoruz ki Allah ötelerdedir. Insanlara bakıyor. Karşıdan. Kendi varlığını insanda seyrediyor. Alemde kendini kendi varlığını insanda seyrediyor. Ayna gibi. Işte öyle de değil. Ama ilk bakışta işte tabii ki böyle olacak. Yani kesret görüş diyelim biz buna çiftlik görüşünde böyle olacak. Bir hak var. Bir de karşıdaki varlık var. Varlıkta kendini seyrediyor. Varlıkta kendini Aynen. seyrediyor Aynen. yine Aynen. Varlık Aynen. işte. Aynen. Yani varlıkta kendini seyrediyor derken kelime kaydırıyor nasıl? <gülüyor> varlıkta var işte o varlıkta hem kendi hem kendini seyrediyor. Daha doğrusu yaşıyor yani. Kendini yaşıyor. Hı -hı. Seyretmekten Hı -hı. varsa yaşaması. Tabii. Evet. Ve de öyle bir yaşama ki o kadar ince teferruata kadar inmek suretiyle yaşama. Saltanat. Ne saltanat? Ne kadar yetiksiz kalıyor? Allah bak, mümkün değil ki. En azından beş milyar insanda beş milyar türlü düşünce var. Ve de bunlar Birbirleriyle bağlantılı düşünceler, alakalı ilgili düşünceler. Alacağı var, vereceği var, onu seviyor, onu sevmiyor, ona düşmanlık yapıyor. Hep bunlar birbirleriyle bağlantılı. İşte hmm. aklı 5 e milyar, milyar, milyar insanın akıl. mekan ayrılıkları uzaklıklarına rağmen birbirleriyle... İşte, işte onu, onu anlatmak istiyorum. Dünyaya yayılmış 5 milyar insan. Dur. en ilkelinin de düşün sen aynı şey. en yüksek akıllısını düşün. Hepsinin birbiriyle irtibatları var. Biz bilmiyoruz, yok gibi görüyoruz ama Kesinlikle. benim seninle irtibatım var, senin ötekinle var, onunla yani herkes birbirine akraba, herkes birbirinden ayrı bir şey aslında. <gülüyor> <gülüyor> ve de bu hale hayran kaldı ve niyaza daldı. Kendi varlığının gerçeklerini ortaya koyduktan sonra bazı yerde seven bazı yerde sevilen hükmüne girdi ve bu oluşunda bu yaşantıda hayran kaldı çünkü seven de hayrandır sevilen de hayrandır eğer gerçekten düşünebilirsen her halde hayranlık vardır işte kişi de öyle bir öyle bir hale gelir ki hayrete düşer yani hayran kalır ve hayrete düşer burası hayret makamı dedikleri yerdir ama bu hayret makamı denilen yerde bir yerde sadece olmaz. Yani bir yerde hayret makamına geldi de başka yerde yok değil. İdrak ettiği her mahal onun için hayran kalma, hayret makamıdır. Bir diğer yüzden maşuk olup Naz ile işveye girdi. Gülde renklendi, güzel açıldı, açıldı, açıldı. Naz'a girdi orada. Ne oldu? Gülgül'den de Niyaz'a girdi. Toprak niyaz etmeye başladı. Gökyüzünde bulut naz etmeye başladı. <gülüyor> hani sonra evet. top ee, gökyüzündeki su da niyaz etmeye başladı. Yani. Aslıma ineyim, yere ineyim, karışayım o sevgililerle hemdem olayım diye. Ne dediler? Bulut ağlamayınca çimen <gülüyor> <gülmez> diye. <dedi. gülüyor> bulut ağlamayınca çimen gülmez diye. <gülüyor> Demek ki her varlık karşıt varlığa muhtaç, muhtaç arzulu diyelim biz Mutlak arzulu. Ama iki varlık da birbirine arzulu. İşte o iki varlıktaki birbirine arzu tek. İşte teknik orada İki varlık birbirine ulaştığı zaman ama her türlü yönde oluyor bu ulaşma. Tabii bu ulaşmanın da sonu yok her türlü yönde olan ulaşma neticesinde tevhik birlik meydana geliyor. İşte biz de gerçek kişiliğimizde o gelen gaybi misafir denilen gelen varidatı gerçekten idrak ettiğimizde o çünkü bize hayran ki geliyor, bize maaşuk geliyor. Bize boşuna gelmiyor, sevdiği için geliyor. Kendini seyretmek için bir mahal arayıp da geliyor. Arzunu şevkli olarak geliyor biz ona karşılık vermesek onun hakkı riayet etmiyoruz. Bizde de aynı arzu, aynı şey, aynı e, istek olduğu zaman onun geldiğinde işte vahtet birlik aşk yaşanması ve bunun neticesinde de artık kişinin, kişiliğinin kalması hakkında kalmaması bir başka ifadeyle insanın kalması sadece yani izafi diye bildiğimiz hakkın ortadan kalkması, hak ismini verdiğimiz aslında hak olmayan yani isim olarak isimlendirilmiş hakkın da ortadan kalkması gerçek hakkın ki o da kişinin kendi varlığından başka bir şey değil. Onun ortada kalması dolayısıyla kendini seyretmesi artık. Ancak bu seyredişte mahaller ile ve mahalsiz olacağına değişik yönlerde bu Eğer biz kendimizi her ne kadar hak olarak kabul eder de, sadece beşeri yönümüzü hak olarak kabul edersek, beşer yönünden seyretmiş oluruz. Yani beşeriyetimizin hak yönüyle seyretmiş oluruz. Anladınız mı? Daha gerçek kimliğimizi bulmamışızdır. İşte birinci tevhid dedikleri bu, birinci vahte. Ama beşer olmadığımızı idrak eder, ruh yapılır, varlık olduğumuzu idrak eder, o şekilde hayata bakarsak, ruhani olarak kendimizi seyretmiş oluruz. Bununla da kalmaz da gerçek kişiliğimize erersek sal hiçbir karışıklığa uğramamış asli üzere, orijinali üzere kendimizi idrak edersek işte oradaki e, de birleşmemiz zati birlik olur. Ki gerekli olanı, yani istenilen insan kamil ancak bu şekilde olur. Şimdi birinci fiiller aleminde kişinin kendini bulması ademiyet hükmü iledir. Yani Adem peygamberin devresidir, suresidir ve ondan kaynaklanır, feyzini oradan alır. Her veli, her veli bir peygamberden feyzini alır. Biz an ümmeti Muhammed, sadece Ümmet-i Muhammed'den, Hazreti Peygamber'den alır Ümmet-i Muhammed. Değil. Meşrep, ha, meşrep olarak, yani isim olarak Muhammed, Hz Muhammed'in ümmetidir ama esas su içtiği yer, musluğun kaynaklandığı yer, idrak boyutu neresiyse o peygamberin olduğu yerden alır kaynağını. İşte onun için deniyor, tabii. Yani şimdi şunu de etmek istiyorum. ümmet Muhammed içerisinde nice kimseler vardır ki e, Hz. Musa'nın ümmetindendir. Yani Hz. Musa'dan feyz alır diyelim, biz bunu, evet. gelişmiş olanları için. Ama Hz. Muhammed'in ümmeti içerisinde nice ümmetler, insanlar var ki daha neyse, Adem ümmetine nail olmuştur. Mesele e, genişliyor, kısada kesemiyoruz ama burada öyle bir iş çıkıyor mu karşımıza? Öyle bir iş, mesuliyet daha doğrusu çıkıyor karşımıza? Hazreti Peygamber ne diyor? Ey ümmetim, evlerimiz, çoğalımız, ben sizin çokluğunuzla ahirete iftihar edeceğim diyor acaba bununla ne demek istiyor? Ne demek istiyor bize? Ha biz de bunu duyduk ya tamam evlendik. Çok çok çok çocuklar meydana getirdik ve ümmeti Muhammed'den olduk. Ahirette biz onun peşine takılacağız kalabalık bir şey olacak. Ümmeti olacak. Ve bununla bizimle iftar edecek Hazreti Muhammed. Zannediyoruz. Hiç öyle bir mesela, hiç öyle değil. Bak bir sefer o bir sefer kesin. Başka bir şey. Şimdi biz diyelim ki bu kadar kalabalıkla Hazreti Peygamberin arkasında durduk. Ümmetiz de ümmeti Muhammed gelsin dediler. Hepimiz isim olarak ümmet olarak koşmaya başladık da gittik diyelim. Hazreti Peygamber bize baktığı zaman sevinmez, üzülür. Üzülür ve kahr olur üzüntü Ben böyle ümmet mi bıraktım arkada diye bizim Halid Beyuşanımıza bakarak biz onun şanını alçaktan da alçaklara geçirmiş oluruz. <gülüyor> Gerçek de budur yani. Yani mantıkla evet. düşünürsek gerçek budur. Biz kendimizi ümmeti Muhammed payesi veriyoruz kendi kendimize. Nerede o bolluğu? Nerede o bolluğu? Işte Hazreti Peygamber'e ümmet olabilmek için gerçek ümmet olabilmek için onun ne olduğunu bilmek lazım. Bilmediğim işin şey peşinden nasıl gider insan? Gitmesi mümkün değil ki zaten. Yetişemez, ulaşamaz ki nereye gidecek? Ulaşırsa gider onun peşinden, yaklaşırsa veya gider, ya uzaktan takip edebilir. O açmış, geçmişse ışık yoksa, iz yoksa, bir şey yoksa, neyi bunu Bilmediği bir memlekette hatta. Hadi Türkiye'de tarifle falan bulursun. Ama lisanını anlamazsın. Para yok, hastan yok, bir şeyin yok. Nasıl giderse peşine? İşte evleniniz demesi ben size öyle bir ilim getirdim ki ortaya öyle bir e, gerçeklik koydum ki bu gerçeği anlayın ve burada birleşmek demek istiyorum. Evlenmeniz, evlenme dediği şey birlik kurmaktır değil mi? Birleşme. Birlik kurmaktır, birleşmedir. İşte sizde öyle bir evlilik ile ifade edebiliyor ancak bunu daha nasıl anlatsın? Öyle bir birlik kurun ki akıl boyutunuz hepinize aynı düşünce seviyesinde, yüksekliğinde olsun diyor. Ve de benim getirdiğim şeyleri gerçekten anlayarak bu işi yapın demek istiyor. İşte ben bu gibi sizlerin çokluğuyla ihtihar edeceğim. Çünkü neden? Hazreti Muhammed'in, yani hakikat-i Muhammedi idrak etmiş olan Hazreti Muhammed'in ümmeti İsa Aleyhisselam düzeyinde ve hatta üstündedir. Yani peygamberliğe halal gelmesin, haşa. Yani onu demek istemiyorum. Akıl onlar seçilmiş insanlardır, başkadır. Akıl boyutunda Hazreti Peygamber'e layık olan varlıklar olarak oraya gitmemiz muhakkak lazım. Varisi olarak hepiniz için bu bizimle olan bir şey. İşte en alt düzeyi yani ümmeti Muhammed denen varlığın en alt düzeyi iyi seviye düzeyi olması lazım. Yani en sonda kalan takıntıları sondan gelenleri yani iyi seviye düzeyi.